Gezegenin Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre ve iklim kampanyalarıyla bitiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Change.org Taksim iklim acil durumu adresinde imza kampanyası başlatan genç iklim aktivistlerine destek geldi. Mansur Yavaş'la buluşan ve iklim acil durumu kampanyası için toplanan 35 bine aşkın imzayı teslim eden gençler taleplerini de dile getirdi ve kampanyalarını anlattı. Gençlerin hashtag karbon sıfır dünya bir pankartını imzalayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Görüşmenin ardından Change.org'da bir karar verici profili açtı ve gençlerin kampanyasına Change.org üzerinden şu yanıtı yayınladı. Küresel iklim krizinin ne kadar büyük bir sorun olduğunun farkındayız. Gelecekte yaşanabilecek sorunların, tahıl ya da su savaşlarının, gıda krizinin, hatta temiz hava için verilecek mücadelenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızla Ankara'yı iklim dostu başkent haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün atacağımız adımlar ve alacağımız önlemlerle geleceğe yaşanabilir bir nefes bırakmanın mümkün olduğunu biliyor, adımlarımızı bu inançla atıyoruz. Genç kardeşlerimi yaşanabilir bir gelecek için verdikleri bu mücadelede destekliyor ve yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Kampanya Change.org Taksim İklim, Durumu adresinde. Eskişehir Odunpazarı Sevinç mahallesinde yapılmak istenen Kömür madenine karşı Change.org Taksim Eskişehir Kömür Olmasın adresinde Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu tarafından başlatılan kampanyadan güzel bir haber geldi. Kampanya başarıya ulaştı. Eskişehir'de kömür madeni projesi iptal edildi. Havasını, suyunu, toprağını korumak isteyen Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu başlattığı kampanyayla 17.000'den fazla kişiye ulaştı. Kampanyacı gelen başarının ardından yayınladığı mesajda Eskişehir'de kömür madeni yapılmayacak. Binlerce imza ve paylaşım pek çok sivil toplum örgütünün, belediyelerin, muhtarların, meslek odalarının ve Eskişehir halkının desteği ve birlikte mücadelesiyle kazandık. Karda, kışta halkın katılımı toplantısında toprağımızı suyumuzu vermeyeceğiz dedik ve başardık. Birlikte başardık. Eskişehir se Sevinç Mahallemiz'de. Alpu Kömürlü Termik Santrali'nin beslemesi amacıyla yapımı planlanan Yeraltı Kömür Ocağı projesinin yapımına dair itirazlarımız sonucunda çet süreci sonlandırıldı, iptal edildi. Bu karar Alpu Kömürlü Termik Santrali'nin de bu şehre yapılamayacağının garantisi. Eski şehri hep birlikte korumaya devam edeceğiz. Siz olmasanız olmazdı. Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu olarak başlattığımız bu kampanyaya verdiğiniz destekler sayesinde mücadele sürecinde her zaman umut dolu olduk. Şehrimizin havasına, suyuna, bereketli topraklarına ve her türlü canlıya zararı olan bu projenin durdurulmasında rolünüz büyük. Eskişehirlileri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz dediler. Perintos Antik Kentini daha önce duymuş muydunuz? Sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan... Perintos Antik Kenti Marmara Ereğlisi'nde. Özgür Aksun bu bölgeye kapasite artışı yapılmak istenmesine tepki göstererek Change.org Taksim Marmara Ereğlisi Tehlikede adresinde bir imza kampanyası başlattı. Bölgenin tehlike altında olduğunu belirten Özgür Aksun, sit alanını ve deniz ekosistemini tahrip edecek kapasite artışı projesine karşı çıkıyor. Mevcut liman doğamıza yeterince zarar vermişken, Şimdi de bir de kapasite artışı yapılarak zaten hassas bir eşikte olan Marmara Denizi ve canlı ekosistemi daha fazla tahrip edilecek, kıyı kullanımımız daralacak. Ayrıca Marmara Ereğlisi'nde gürültü ve kirlilik ile yaşam tehlikesi daha da düşecek diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Marmara Ereğlisi gönüllüleri olarak mevcut liman işletmesinin zararlarına maruz kalırken bir de bu limanın genişlemesini istemiyoruz. Ayrıca kapasite artışı ile 1. derecede arkeolojik sit alanı Perintos antik kenti zarar görecek diyor. change.org/taksim marmara ereğlisi tehlikede adresinde. Kadıköy Kent İnisiyatifi change.org/taksim süğütlü çeşme AVM adresinde bir imza kampanyası yürütüyor ve kampanya ile Süğütlü Çeşme istasyonunda şimdiye kadar 250 ağacın kesildiğini AVM ve viyadük yapımı projesine de karşı çıkıyor. Bu projenin Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kamuoyuna yeterince bilgi vermeden başlatıp yürütüldüğünü iddia eden Kadıköy Kent İnisiyatifi söz konusu AVM ve viyadük yapımı projesiyle birlikte bölgedeki ağaçların ve yeşil alanın tamamen yok olacağına, viyadük inşaatı için yapılan sondaj çalışmasından çıkartılan birçok zehirli madde içeren çamurun Kurbağalı Dere üzerinden Marmara Denizi'ne karışacağı için halk sağlığı ve çevre için büyük tehlike yaratacağını, arkeolojik sit alanı olan bölgenin arkeolojik mirasının tahrip edileceğini ve Sülüttü Çeşme istasyonunun gar'a dönüştürülüp Haydarpaşa Garı'nın tamamen işlevsiz hale getirilerek Arazisiyle birlikte ranta kurban edileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca oluşturulan ticari alan nedeniyle en büyük zararı Kadıköy'ün tarihi çarşı ve çevre esnafının yaşayacağına ve bazı esnaf işletmelerinin kapanmak zorunda kalacağına da vurgulayan kampanya Change.org Taksim Söğütlüçeşme ABM adresinde. Ben Uygar ismi Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balkınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.